Allah'ın kitabını, Kur'an-ı Kerim'i bir okuma kitabı, okuyup sevap kazanma kitabı gibi e, algılamamız, yani okuyup sevabını ölülere bağışlama gibi düşünmemiz çok isabetli değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim, hüden linnâs, insanların kılavuzu yol göstericisidir. Bize özel hayatımızda, aile hayatımızda, toplum hayatımızda e, görevlerimiz, dini görevlerimiz nedir? İşte Rabbimiz Allah'a karşı, perimlerimize karşı neler yapmalıyız, neler yapmamalıyız, ne haramdır, ne değildir. Bu konuda Kur'an bize kılavuzluk ediyor, yol gösteriyor. Kur'an-ı Kerim'i okumaktan mahsat anlamaktır. Anlamaktan mahsat da anladıklarımızı, öğrendiklerimizi hayata geçirmek, yaşamak, uygulamaktır. Tabii bu söylediklerimiz Kur'an-ı Kerim'i okununca sevap kazanılması anlamına gelmiyor. Yani mahsa Kur'an-ı Kerim'i okumak ibadettir, sevaptır. Elde ettiğimiz bir sevabı biz, ee, geçmişlerimizin ruhuna bağışlayabiliriz. Ee, okuduğumuz Kuran-ı Kerim'den sonra dua edip, geçmişlerimiz için Cenab-ı Hak'tan afra maafret dileyebiliriz. Bunların hepsi e, o ölen insana ulaşır ve bundan istifade ederler, faydalanırlar. Evet, yani ulaşıyor. Ama yaşama noktasında da biraz evet. eksiğimiz var. İnşallah oraya da dikkat ederiz hocam.